Olduğum yerden bir çamaşır ipiyle boş bir arsa görünüyordu. Ta ileride birkaç işçi, yanmış bir demirci dükkanının kalıntılarını temizliyorlardı. Dirseklerimi pencere kenarına dayadım, gökyüzüne baktım. Hava güneşli olacaktı besbelli. Sonbahar gelmişti. Her şeyin renk değiştirip öleceği narin, sedim mevsimi. Sokaklarda başlamış gürültü beni dışarıya çağırıyordu. Attığım her adımda taban tahtaları esneyen bu boş oda,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 Hiçbir yerde kendimi mazbut bir adam gibi gösteremezdim artık. Boyunu hep aynı şekilde, son zamanlarda halim berbattı benim. Sonunda ellerim böyle bomboş, ortalarda kalışım ne garip. Artık bir tarağım bile yoktu. Dertlendiğim okuyacak bir kitabım bile yok. Yaz boyu mezarlıklara taşındım yahut saray parkına. Gazeteler için yazılarımı oralarda yazdım. Çeşitli konularda acayip bulular, tedirgin beynimde kesintiler kaprisler üstüne.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 daha önce hiç gitmişliğim yoktu bu adama. Cümle kapısından içeri girince çabucak yeleğimi çıkardım. Katlayıp kolumu aldım. Merdivenleri çıkıp dükkanın kapısını tıklattım. Selam verip yeleği tezgahın üzerine bıraktım. Bir buçuk kron dedi adam. Olur olur mersi cevabını verdim. Çok dal gelmeseydi vermezdim ya. Parayı ve makbuzu geri aldım. Bu yeleği akıl edişim isabeti olmuştu. Güzelce bir kahvaltı için bana da para artacak. Bu takdirde...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 Ahengi, akıcı ve sinirli bir isim. Yılajali. Genç kadına az daha yaklaşınca doğruldum. İnandırıcı bir sesle, kitabınızı düşürdünüz matmazer?'' dedim. Bunu söylerken kalbimin çarptığını duydum. Yanındaki arkadaşına, ''Ne kitabı?'' diye sordu. Yürüdü. Şiretli ele almıştım. Peşlerine düştüm. Hareketimin pek budalaca olduğunu o anda gayet iyi biliyordum. Onu önlemek elimden gelmiyordu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 Gördüğüm her şey bende yeni izlenimler veriyordu. Kağıda sinekler, sivrisinekler konuyor, beni rahatsız ediyorlardı. Uzaklaştırmak için üzerlerine üflüyor, daha daha kuvvetli üflüyor ama bir başarı elde edemiyordum. Küçük canavarlar kıç üstü çöküyor, ağırlaşıyor, da yatıyorlar. İncecik bacakları yamuklaşıyordu. Yerlerinden atmak mümkün olmuyordu. Tutunmak için muhakkak bir şey buluyorlar. Tabanlarını ya bir virgüle...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 Kanepede arkama yaslandım. O anda zihnim öyle açıktı ki hiç yorulmadan en ince şeyleri düşünebilirdim. Arkama yaslanmış durumda bakışlarımı göğsümden bacaklarımdan aşağı kaydırırken kalbimin her atışı da ayağımın seyirdiğini fark ettim. Kalbimin her atışında ayağımın seyirdiğini fark ettim. Az doğruldum, ayaklarıma baktım. O kısa zaman içinde ve hiç hissetmediğim fantastik ve yabancı bir ruh hali yaşadım.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 Ve ben sinirlerimin olanca merakımla titrediğini hissettim. Gazetede birkaç yağ lekesi de bulunduğunu gördüm. ''Ev sahibiniz gemici değil mi?'' diye soruldu. Sesinde alayın zerresi yoktu. ''Hatırladığıma göre gemici galiba.'' ''Gemici mi?'' ''Affedersiniz, sizin dediğiniz kardeşi olsa gerek.'' ''Bu J.A. Hapuletti, ajenta.'' ''Bu sözüm bu bahsi kapatır sanmıştım ama adam ne desem kabul ediyordu.'' Yaman adammış diye duydum dedik duyarak. Oh bitirmiş diye cevap verdim. Halis iş adamı, komisyonculuğunu yapmadığı şey yok. Çin'e yaban versin yollar, Rusya'dan kuş tüyü getirtir, deri tomruk mürekkep. He he, vay diye sözümü kesti ihtiyar. Müthiş keyifli, enteresan olmaya başlamıştı. Durumu iyi idare ediyordum. Kafamda peş peşe yalanlar sıralanıyordu. Tekrar oturdum.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 İçimde derin bir kin beslemeye başlamıştım. Dayatan bir sesle bu susta hiçbir bilgin yok dedim. Zerre kadar bilgin yok. Şurasını ilk ve son defa söyleyeyim ki ismi Johan Arend Hapulati'dir kullandığı ilk harflerden anlaşıldığına göre. Adam gösterdiğim şiddete hayret etmiş tekrarladı. Johan Arend Hapulati sonra sustu. Karısını görmelisiniz dedim çılgınca şişman mı şişman. Herhalde bilhassa şişman oluşuna inanmazsınız değil mi?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 Yataktan fırlayıp karyolanın arkasındaki masada duran kağıt kaleme sarıldım. İçimde bir damar kopmuştu sanki. Kelimeler kelimeleri takip ediyor, sözler mantıklı bir düzene giriyor, durumlar beliriyor, sahneler birikiyor. Zihnimden hareketler, konuşmalar serpiliyor. Gönlüm harlula kulade bir huzurla sarılıyordu. Büyülenmiş gibi habire yazıyor, bir an olsun aralık vermeden sayfanın birini doldurup ötekine geçiyordum.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 Karyolanın önünde diz çöktüm. Bu sabah bana karşı gösterdiği kelimi için Allah'a yüksek sesle teşekkür ettim biliyordum. Demin yaşayıp kağıtlara geçirdiğim ilham cezbesi ruhumda harikulade bir gökyüzünün eseriydi. Dünkü feryatlarıma bir cevaptı bilmez olur muydum? İşte Tanrı işte diye seslendim kendime. Kendi sesimden coşku ağladım. Arada duruyor merdivenlerde kimse olup olmadığına kulak veriyordum. Nihayet kalktım gittim. Bütün katları hiç gürültü etmeden indim.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 Kıymetli eşya bulunduğunu hemen anlamadığından ötürü özür diliyordu. Paketlemeyi bitirince yardımından dolayı kendisine daha önce de İzmir'e pek çok kıymetli eşya yollamış birisi gibi teşekkür ettim. Gidiyordum, geldi, kapıyı bir daha açtı. Stortor'da halkın arasına karışmış dolaşıyor, en çok saksılarda çiçek satan kadınların yakınında da oyalanıyordum. Nemli sabahta kan kırmızı ışıldayan ağır kırmızı güller beni tahrik ediyor, ayartıyor. İçlerinden bir tanesini çalmaya itiliyordu.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 O anda kulağımda bir kamçı darbesi hissettim. Başımdaki şapkam düştü. Gençler oyunlarını oynamadan beni koyvermemişlerdi. Öfke içinde elimi kulağıma götürdüm. Hendekten şapkamı alıp yoluma devam ettim. İleride Sansa orada bir adam bana saatin dördü geçmekte olduğunu söyledi. Dördü geçiyor. Saat dördü geçiyordu. Adımlarımı açıp şehreye, gazeteye doğru yol aldım. Yazı işleri müdürü belki de çoktan gitmişti.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 bir müddet sonra gözlerimin kapanmak üzere olduğunu hissettim. Manide olamadım kapanmalarına. Uyandığımda etrafım kararmıştı. Üşümüş bir şekilde yerimden fırladım. Paketimi alıp yürümeye başladım. Isınmak için gittikçe daha hızlı yürüyordum. Kollarımı çarpıyor, eni konu hissizleşmiş bacaklarımı uyuşturuyordum. Yangın kulesinin oraya vardım. Saat dokuzdu. Saatlerce uyumuştum. Peki ama ne yapacaktım? Bir yere gitmem lazımdı mutlaka. Durdum.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 Hem bu küçük hatayı yaptım diye işe yaramaz, defter tutamaz mıyım? Yok, ben öyle bir şey demedim. Fakat bu nokta gayet mühim olduğu için derhal bir başkasına karar kıldım. Demek başkasını aldınız dedim. Evet. Hay Allah, şu halde yapacak bir şey yok. Hayır, çok mütesirim fakat hoşçakalın dedim. Ve öfke içimde patlak verdi. Alev alev bir hoyrat. Paketimi aldım. Dudaklarımı kemiriyor, kaldırımda yürüyen sessiz, sakin insanlara çarpıyor, özür dilemiyordum. Bir bey...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 ''Dün akşamı dışarıda geçirdim. Beş param yok. Beş param kalmadı. İnan olsun yok.'' ''Tabii azizim. Tabi olur ha.'' cevabını verdim ve inandım dediklerine. Böyle önemsiz bir şey için yalan söyleyecek değildi ki. Hem ceplerini arayıp da bir şey bulamayınca mavi gözleri yaşarmışlar düte. Geri çekildim. ''Affedersiniz.'' dedim. Biraz dardaydım da. Caddeyi aşağı yürüyordum ki paket için arkamdan seslendi. ''Kalsın. Kalsın.'' diye cevap verdim. ''Sizi bağışlıyorum. Ufak tefek değersiz şeyler.''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 Morgan Bledit'le adamı kalbinden vurmuştum. ''Bırakalım o bahsi mi?'' demişti. Stifistgardtaki galada saat ikilere kadar oturmuş, kapısının anahtarını unutmuş, evindeki cüzdanında birkaç bindiği olan bir bey. Beyi yukarıya yedek odaya götürdünüz. Gaz birden bire söndü. Yavaş yavaş ve çekilerek değil de, garip bir şekilde ansızın söndü. Zifiri karanlıkta kaldım. Elimi göremiyor, çevremdeki beyaz duvarları hiçbir şey göremiyordum. Yatmaktan başka ne yapılabilirdi?''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 Parayı şimdiden avucumda biliyordum. Yoluma devam ediyor. Bu kuronu düşünerek seviniyor. Kendimi bu paradan yana emin hissediyordum. Sokak kapısına vardığımda kapıyı kapalı buldum. Zili çaldım. Üniversite talebesi Pettersen'le görüşmek istiyorum dedim. İçeri girmek istedim. Ben odasını biliyorum. Üniversite talebesi Pettersen diye tekrarladı hizmetçi kız. Tavan arasında oturuyordu mu? Buradan çıktı o. Nereye gittiğini bilmiyorum ama...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 İçimde beliren aptalca düşünceler bana tesir etmiyordu. Hepsini def ettim bir yana. Evdeyar değildim ben. Bir fazilet örneği de değildim. Aklım başımdaydı henüz. Battaniyeyi koltuğuma sıkıştırdım. Stener Caddesi'nde 5 numaraya gittim. Kapıyı vurdum. İlk defa o büyük ve yabancı salonuna ayak bastım. Kapıda çıngırak. Başımın üzerinde mahsum mahsum birkaç kere çaldı. Yandaki odadan bir adam çıktı. Az yemek doldu. Lokmaların çiğniye çiğniye geldi. Tezgahın gerisine dikildi.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 İnsan henüz yaşarken sadece açlık yüzünden çirkin, korkunç biçimlere girmesi çok rezil bir şeydir rezil. İçimde o çılgınca öfkeyi yeniden hissettim. Son iş, son deprendişti bu. Aman Allah korusun bu surat ne böyle? Memlekette eşi benzeri bulunmayan bir kedi götürüyor. Aman Allah korusun. Bir hamalı tuz buz edebilecek kuvvetle bir çift yumruk taşıyor ve Kristiyanya şehrinin göbeğinde suratım suratlıktan çıkacak kadar açlık çekiyordum. Ne işte bu?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 Tekrar biraz para bulmak için kaybedilecek vakit kalmamıştı. Cebimde birkaç öre vardı olup olacağı. Komutan biraz oturma rica etti. Şimdi. Ve tekrar yazışmaya taldı. Küçük büroda etrafıma bakındım. Müsler taş basması, resimler, gazete kesikleri. Bir adamı nesi var nesi yok yutacağı benzeyen muazzam bir kağıt sepeti. Reddedilen yeni yeni yazıları, paramparça olan yeni yeni ümitleri kabule daima hazır.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 Erkeç anlayacaktı şüphesiz. Belki de dükkana bir dahaki girişimde anlayacaktı. Adam sen de. Gezici omuz silttim. Buyurun dedi garson kız. nazik ve bifteği masaya koydu. Başka yere geçseniz daha iyi değil mi? Burası pek karanlık. Hayır teşekkür ederim. İyi burası cevabını verdim. Gösterdiği yakınlık beni birdenbire heyecanlandırdı. Derhal bifteğin parasını ödedim. Cebimde parmaklarıma ne rastladıysa gelişi güzel çıkarıp eline tutuşturdum avucunu kapattım. Kız gülümsedi.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 Beş hafta oluyor. Kız kardeşim olduğunu siz nereden biliyorsunuz? Hayır bildiğimden değil. İşte öylece sürdüm. Sustuk. Koltuğunda bir çift ayakkabı yanımızdan bir adam geçti. Caddeye görebildiğimiz kadarıyla bomboştu. Tivoli'nin renkli lambaları uzun bir dizi halinde parıldıyordu. Kar yağmıyordu. Açıktı göklüsü. Allah'ım pardesünüz yok. Üşümüyor musunuz? dedi genç kadın birdenbire ve yüzüme baktı. Neden pardesüm olmadığını ona anlatsa mıydım?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 Bir gecede 10 kronluk bir yazı yazı vermiştim. Şimdi artık hiçbir şey yazamıyordum. Artık hiç mi hiç yazamıyordum. Yazmaya kalkıştım ama zihnim veriyordu. Evet artık sonu gelsin istiyordum. Ve yürüyor boyuna yürüyordum. Benim bakkal dükkanına yaklaştıran her adımda içimde yan şuurlu bir his, bir tehlikeye doğru ilerlediğim hisse kuvvetleniyordu. Ama niyetimden asla caymayacak teslim olacaktım.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 İkinci sona ererken havanın kararmaya yüz tuttuğu sularda yataktan kalktım ufak ufak. İhtiyatlı adımlar attım. Ayakta devrilmeden durmayı denedim. Ayaklarımı mümkün mertebe kolluyordum. Çok acı çekmiyor, ağlamıyordum. Üzgün değildim. Aksine, udutsuz bir memnunluk duyuyordum. Başka türlü olabileceği aklıma bile gelmiyordu. Sonra sokağa çıktım. Beni az buçuk rahatsız eden tek şey yemekten tiksinmeme rağmen açlıktı.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 ''İsminiz ne Allah'ım?'' ''Az kaldı yine unutuyordum.'' ''Ben dün hep size bunu sormayı düşünmüştüm.'' ''Evet yani bütün gün değil tabii.'' ''Ben sizi dün bütün gün düşünmedim şüphesiz.'' ''Biliyor musunuz ben ne at taktım size?'' ''Ben size ilacel diyorum.'' ''Hoşunuza gitti mi bu isim? Çok akıcı.'' ''İlajeli mi?'' ''Evet.'' ''Yabancı bir isim mi bu?'' ''Yo hayır.'' ''Evet fena değil.'' Uzun konuşmalardan sonra birbirimize isimlerimizi söyledik. Kanepede yanıma oturdu. İskemli'ye ayağıyla gitti.''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 Alacakla vereceği ayırt edemez oldum. Karmanc orman ettim hepsine. Derken ansızın satırların birinde durdum. Üç buçuk onaltı mark peynir, onaltı kafam birden bire durdu. Gözlerimi aptal aptal peynire diktim, baka kaldım. Öyle berbat bir yazı ki dedim ümitsiz. Gerapis sen bilirsin. Burada beş taksim 16 peynir yazılı. Ha hiç olacak şey mi bu? Siz de bir kere görün hele. Kadın.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 Kavraya öyle dalmışlardı ki ne olduğunu anlamak üzere otelci kadının sokağa fırladığını bile görmediler. Boğazıma sarıldı diye izah etti kadının oğlu. Soluğum kesildi birdenbire. Sonra yüzüne bakınca haince sırıtan küçük asmına dönerek kudurmuş gibi haykırdı. Defol git Babil öküzü sende. Boğazımı sıkmayı gösteririm ben sana. Bitli oluz bu çocuğu. Vallahi gelirsem senin ve annesi.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 Ben içeri girince kadın kocası hissesini çıkarmadı. Selam makaslık bile vermedi. Kendisini zerrece ilgilendirmezmişim gibilerinden kayıtsızca baktı şöyle, o kadar. Bir adamla iskambil oynuyordu. Ben bu adam aşağıda limanda görmüştüm. Pencere camı dedikleri hamal. Bir emzik çocuğu yatakta kendi kendine bir şeyler söylüyordu.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 Kadını kızdırmamak olur ya büsbütün kapı dışarı edilmemek için memnun bir tavır takındım mahsus dedim ki öyle ya bir kolayı bulunur elbet ve sustum. Kadın hala odada dönüp duruyordu. Hem size şunu da söyleyeyim velesiye yatak yemek verecek kadar zengin değilim ben. Bunu size evvelce de söyledim. Evet ama adam yalnız şu bir iki gün için yazımı tamamlayıncaya kadar diye cevap verdim. O zaman size beş gronda üste vereceğim memnuniyette.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 bütün bildiği sonbaharda bir geceye dayanıyordu. Gecenin geç saatinde Şen, Taşkın, üç arkadaştılar. Grand otelden dönüyorlardı. Kammermeyer'in orada bu yalnız kısa rastlamışlar laf atmışlardı. Kız önce onları terslemiş ama bu Taşkınlardan biri gözünü daldan budaktan isirgemeyen bir delikanlı kızın yüzüne karşı sizi evinize kadar götürebilir miyim diye sormuştu. Kılınıza dokunmam vallahi sadece kapınıza kadar.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 Onu çamurlara batmış görmekten adeta zevk duyarak kendimi teselliye çalışıyordum. Sadece bu çiftin önünde şapka çıkarmış olmam canımı sıkıyordu. Sahiden çıkardımsa şahit. Bu gibi kimselere ne diye şapka çıkarıyordum? Onun için deli divane olduğum yoktu artık geçmiş olay. Hem artık güzel de değildi zerre kadar. Kaybetmişti. Boşver çağ geçmişti. Yalnız bana bakmış olması mümkündü hani. Buna şaşmıyordum.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 Üstelik kan kırmızı elbiseler bile giymiş olsa yapacaktım bunu yapacaktım işte. Aha, bir zafer olacaktı bu. Ben bildiğim bensem dramımı geceliğin tamamlayacak. Sonra da bir hafta içinde bu küçük anama önümde diz çöktürecektim. Bütün cazibesiyle. Aha, olanca şirin değil. Hoşçakalın dedim kısaca. Ama Matmazel beni bırakmadı. Sordu. Peki bütün gün ne yapıyorsunuz? Ne yapacağım? Yazıyorum tabii. Ne yaparım başka?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 Oradan küçük bir uzaklaşmayla Lisbon zelzelesine geçtim. Sonra da dökme pirinçten bir İspanyol tükürü okkasına benzer bir şey belirdi zihnimde. İlaceli'nin evinde gördüğüm avanoz bir kalem sapını hatırladım. Böyle öyle, öyle. fani de her şey tıpkı ateşlenmiş otlar gibi. Dört tahtayla bir kefende sona eriyordu. Matmazelen dersen, büyük kapı sağ kolda. Otelci kadının beni kapı dışarı atmaya kalkıştığı bu ümitsiz dakikada benim zihnimden karışık bunlar geçiyordu. İşitmiyor diye bağırdı kadın. Gidin buradan diyorum siz anladınız mı? Allah belamı versin ki bu kaçık adam. Fakat artık defolun gidin derhal. Kapıya baktım. Gitmek için değil hayır. İşte de gitmek için değil. Küstahça bir düşünce geçti zihnimden. Kapıda bir anahtar olsa çevirecek. Gitmeye mecbur kalmamak için...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 Bu güzelim gün. Işıklarla yıkanan bu akbak gökyüzü bana pek dokundu. Hüngür hüngür ağlayacaktım neredeyse. Adamın biri neniz var diye sordu. Cevap vermedim. Yüzümü herkesten gizleyerek hızlı hızlı yürüyüşüme devam ettim. Limana barlarının oraya vardım. Rus bandıralı üç direkli bir gemi kömür boşaltıyordu. Bordasında ismini okudum. Kopegoro. Bu yabancı geminin güvertesinde olup bitenleri seyretmek beni bir müddet oyaladı. Hemen hemen boşaltmıştı yükünü. Gemide safra da vardı herhalde. Bununla beraber su kesimi dokuz kademi buluyor. Kömür hamalları ağır çizmeleriyle güvertede ve de gidip geldikçe bütün gemi oyuk sesler veriyordu. Güneş, ışık denizin tuzlu esintisi bu hummalı neşeli çalışma beni cürültti. Kanıma canlılık hareket sağladı.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 Adamın öfkeli işaretini aldırmaksızın kapıya doğru yürüdüm. Kararım kesin, holden çıktım, üst katın merdivenlerini tırmandım, eski odama girdim. Dumançı yoktu nasıl olsa. Birazcık burada oturmaktan beni kim beni edecekti? Eşyalarına dokunmaz, masasını bile kullanmazdım. Kapının yanında bir iskemle çöker, buna da eyvallah derdim. Sabırsız sanarak kağıtlarımı dizlerime yaydım. Birkaç dakika her şey yolunda gitti.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 Parayı geri gönderecek olursam onu kırmış olurum dedim. O halde niçin yapayım bu işi? Ben her şeye karşı üzerime düşen bir vazifeyi yapmak, başımı gururla sallayıp hayır teşekkür ederim demek istiyordum. Şimdi ise bunun nereye varacağını görüyordum. İşte yine sokaklardaydım. Elime bulunmaz fırsat geçtiği halde sıcak barınağımı bırakmış, gururum yüzünden daha ilk de parlamış, on kronu sağa sola savurduğum gibi basıp gitmiştim.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 Beni işi çok hoş bir şakaymış gibi daha da gülümsedim devam ettim. Unuttunuz mu? Hani size birkaç krom vermiştim. Yanılmıyorsam verirken de hiçbir şey dememiştim. Adetimdir bu benim. Üstünde durmamıştım. Namuslu kimselerle alışverişte insanın önceden anlaşmasına, önemsiz şeyler için anlaşma yapmasına ne hacet? Evet, o zaman size o parayı işte ben vermiştim. Ha sahipsizdiniz. Evet, hatırladım. Şimdi çok iyi tanıdım sizi. Düşünüyorum da. Paraya teşekkür etmesini önlemek istedim.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 ''İnsaflı davranıyorum.'' dedim. ''Benim olan pastaların hepsini alsam siz iflas edersiniz. ''Size verdiğim para o kadar çoktu ki çünkü.'' ''Fakat ben param kadarını almıyorum.'' ''Paramın yarı karşılığını alıyorum sadece.'' ''Bir daha da gelmeyeceğim üstelik.'' ''Allah korusun madem ki böylesiniz.'' Nihayet kadın 4-5 parça pasta koydu önüme. Bunlara öyle yüksek bir fiyat biçti ki işte o kadar olur. Verdiklerini alıp gitmemi söyledi. ''Ben hala çekişiyordum.'' ''En azından bir kuronumu dolandırdığını iddia ettim.'' Ayrıca aşırı fiyatla beni sömürdüğünü söyledim. Biliyor musunuz bu dolandırıcılığın cezası olduğunu diye sordum. Allah esirgesin. Ömrünüz boyunca hapiste düşürürsünüz. Sizi ihtiyar hurda sizi. Önüme bir pasta daha fırlattı. Dişlerine gıcırdatırcasına gitmemi söyledi. Ayrıldım. Heh. böyle numaracı bir pastıcı kadına hiç rastlamamıştım.